Sen suyu getiriyorsun ya ona bak. <Gülüyor> <Gülüyor> dur boz oğlan dur bağırıp durma. Dur dedim. Biliyorum vakit geç oldu. Ama ne yapalımca hanım suya gitmeyi unutmuş. O buradan bırak. O buradan bak. Onun da kuru fasulyeyle muhallebi var. Işte. Tövbe tövbe. Yahu bozu olan eşek muhallebiden ne azar? Sana da dönüşme arpa veririm selamı. Ha? O şuna gitti değil mi? Şimdi salla bakalım kuyruğunu. Hey hoca! Bir dakika bakar mısın? Ne var?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 Benim babam öyle yıllar olmuş. Şimdi... Ben de yıllar öncesinden bahsederim. Yok, şunu doğru söylesene hocam. Elimi söyledik canım. Demek ki baban seni soğalmaya gönderince gitmezmişsin. Gitmez olur muyum hocam? Ben babanın sözünden dışarı çıkmazdım. Öyleyse neden senin oğlan sözünü dinlemeyip soğalmaya gelmedi? Sen ne diyorsun hocam?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 Benim rahmetli babam serdiği bir şey oldu bu yemeği erken yerdi de. Rahmetli babama uyuyum diye aklımdan geçti. Ah hoca ah. İşine geldi mi babana uyarsın. İşine gelmedi mi babanı aklına bile getirmezsin. Yo hani burası doğru değil. Ben hiçbir şeyi menfaat için yapmam. Biliyorum hoca biliyorum. Ben de mahsus bu sözü söyletmek için uğraştım. Hadi eşeğin samanını ver de gel. Eşeğe sözüm var hanım. Bugün...